Baloda ağır bir hava vardı. Lambaların ışıkları donuklaşıyordu. Herkes bilardo salonuna akın ediyordu. Bir uşak bir iskemlenin üzerine çıkarak iki cam kırdı. Cam parçalarının şangırtısı üzerine Bayan Bovari başını çevirdi. Bahçede başlarını camlara dayayıp içeriği seyreden köylülerin yüzlerini gördü. Bunun üzerine Berto çiftliğinin hayali gözlerinin önünde canlandı. Çiftliği, çamurlu su birikintisini, sırtında gömleğiyle elma ağaçlarının altında duran babasını gördü. Sonra kendisini de gördü. Mandıra'da parmağıyla süt çömleklerinin kenarından sütlerin kaymağını alıyordu. Yaşadığı anın parıltısı karşısında, o ana kadar çok belirli olan geçmişteki yaşamı olduğu gibi kaybolu veriyor, bu hayatı yaşamış olduğundan kuşkulanası geliyordu. Emma buradaydı. Balo salonunun çevresinde bütün başka şeylerin üzerine çökmüş olan bir loşluktan gayrısı görülmüyordu. O sırada şaraplı dondurma yiyordu. Yadızlı gümüşten bir kupanın içindeki dondurmayı sol eliyle tutuyor, kaşık dişlerinin arasındayken gözlerini yarı kapatıyordu. Yanında duran bir hanım yelpazesini yere düşürdü. O sırada bir erkek oradan geçiyordu. Hanım zahmet olmazsa şu yelpazemi yerden alır mısınız lütfen? Kanepenin arkasına düştü dedi. Adam eğildi. Kolunu ileriye doğru uzattığı sırada Emma, kadının adamın şapkasının içine üçgen biçimi katlanmış beyaz bir şey attığını gördü. Erkek yelpazeyi kanepenin arkasından çıkarıp saygı dolu bir havıyla hanıma uzattı. Hanım ona bir baş işaretiyle teşekkür etti, sonra da elindeki çiçek demetini koklamaya başladı. Gece yemeğinde bol bol İspanya, ren şarapları, nefis çorbalar, trafalgar işi pastalar, çevrelerinde titreşen peltelerle soğuk etlerin her çeşidi vardı. Yemek bittikten sonra arabalar birbiri ardına gitmeye başladı. Penceredeki müslin perdenin ucunu kaldırınca, insan karanlıkta fener ışıklarının kayıp gittiğini görüyordu kanepeler, koltuklar boşaldı sadece oyun oynayan birkaç kişi kalmıştı çalgıcılar dilleriyle parmaklarının uçlarını ıslatıyorlardı şal bir kapıya sırtını dayamış ayakta uyuyordu sabahın saat üçünde kotiyon başladı emma Vaş bilmiyordu Matmazel Danvili'ye ve Markiz'le dahil herkes vase kalkmıştı. Ortalıkta kala kala şatodaki konuklarla birlikte 12 kadar kişi kalmıştı. Bu arada herkesin içten bir tavırla Vikont dediği bir adam ikinci kez gelerek Bayan Bovary'i dansa kaldırdı. Adamın çok açık yeleğinin göğsünün üzerine kalıpla oturtulmuş gibi bir hali vardı. Ben sizi idare ederim, merak etmeyin, çok güzel başaracaksınız, dedi. Yavaş yavaş başladılar, sonra gittikçe hızlandılar. Onlar döndükçe çevrelerindeki her şey, lambalar, mobilyalar, duvarın kaplamaları, yerdeki parkede tıpkı eksen üzerindeki bir levha gibi fırfır dönüyordu. Kapıların yanlarından geçtikleri sırada Emma'nın giysisi, Alt tarafından adamın pantolonuna dolanıyor, bacakları birbirinin içine geçiyordu. Erkek bakışlarını genç kadına doğru indiriyor, Emma da gözlerini ona doğru kaldırıyordu. Her yanını bir uyuşukluk kaplıyordu. Bir ara durdu. Sonra yeniden dansa başladılar. Dikont genç kadını daha hızlı bir hareketle sürükleyerek Onunla ta salonun diğer ucuna kadar gidip kayboldu. Soluk solağı olan Emma buraya ulaşınca düşecek gibi oldu. Bir an başını adamın göğsüne dayadı. Sonra adam yine fakat daha yavaş dönerek genç kadını tekrar yerine götürdü. Emma duvara yaslandı, elleriyle gözünü kapadı. Tekrar gözlerini açtığı zaman salonun ortasında bir iskemleye oturmuş bir hanım gördü. Önünde üç delikanlı diz çökmüştü. Kadın vikontu seçti. Keman yine çalmaya başladı. Herkes onlara bakıyordu. Geçip gidiyorlar, sonra yine geri geliyorlardı. Kadın bedenini dimdik, yüzünü eğik tutuyor. Erkekse hep aynı duruşta, gövdesini germiş, Dirseğini bükmüş Çenesini ileriye doğru çıkarmış Dans ediyordu Bu kadın da valz biliyordu hani Ötekiler birer ikişer Yorulup çekildikleri halde Onlar valzı uzun zaman Sürdürdüler Bir süre daha Konuşuldu Herkes birbiriyle vedalaştıktan Daha doğrusu birbirlerine iyi geceler diledikten sonra Konuklar yatmaya gittiler Charles'ın dizleri tutmuyor, merdivenleri sürüklercesine çıkıyordu. Tam 5 saat masaların önünde ayakta dikilerek hiçbir şey anlamadığı halde başkalarının bahsini izlemişti. Bu yüzden çizmelerini ayağından çıkarınca hayatından memnun, derin derin içini çekti. Emma omuzlarının üzerine bir şal örterek pencereyi açtı, dirseklerini pervaza dayadı. Gece zifiri karanlıktı. İncecikten yağmur yağıyordu. Genç kadın göz kapaklarını serinleten nemli rüzgarı içine çekti. Balodaki çalgı hala kulaklarında uğulduyor. Çok geçmeden ayrılmak zorunda kalacağı bu lüks yaşamın düşünü daha da uzatmak için uyanık durmaya çabalıyordu. Derken şafak söktü. Emma uzun uzun şatonun pencerelerine bakarak bir gün önce gördüğü insanların odalarının hangileri olduğunu bulmaya çalıştı. Yaşayış tarzlarını öğrenmek, bu yaşama girip onlarla haşır neşir olmak isteğindeydi. Ama soğuktan tir tir titriyordu, soyundu, yorganın içinde büzüldü, uyuyan şarla sokuldu. Sofra da çok kalabalıktı. Yemek faslı 10 dakika sürdü Hiçbir içki ikram edilmedi Şarl da buna şaştı Sonra matmazel Danderville'ye Çörek parçalarını toplayıp Havuzdaki kuğulara götürmek için Küçük bir sepete koydu Daha sonra sıcak Limonlukta gezmeye gittiler Burada tavana Asılı saksılarda Piramit biçimi kat kat Yükselen üzeri tüylü garip Bitkiler vardı Saksılar tıpkı tıklım tıklım yılan yuvaları gibi birbirine dolanmış uzun yeşil bir takım şeritleri dışarıya sarkıtıyordu. Ta dipte bulunan portakal bahçesinden şatonun eklentilerine kadar ağaçlar altından gidiliyordu. Marki genç kadına eğlendirmek için götürüp ağırları gösterdi. Sepet biçimi yemliklerin üzerine porselen levhalarda, Kara harflerle atların adları yazılıydı. Her hayvan yanından geçildiği sırada dilini şaklatıyor, bölmesinde kımıldıyordu. Eğerlerin durduğu yerin döşemesi tıpkı bir salonun parkeleri gibi pırıl pırıldı. Araba koşumları orta yerdeki iki tane döner direğin üzerine yerleştirilmişti. Gemler, kırbaçlar, üzengiler... Gem zincirleri de duvar boyunca sıralanmıştı. Beri yandan Charles bir uşağın yanına giderek ''Benim arabamı hazırlayın lütfen'' dedi. Arabayı kapının önüne getirdiler. Bütün çıkınlarını içine yerleştirdikten sonra karı koca Marki Markiz'e veda ettiler. Tosta dönmek üzere yola çıktılar. Emma sesini hiç çıkarmadan tekerleklerin dönüşünü seyrediyordu şal iskemlenin en ucuna oturmuş kollarını açmış arabayı sürüyor küçük at boyuna göre çok geniş olan okların arasında eşkin gidiyordu gevşek duran dizginler sağrısına çarptıkça köpiğe bulanıyor arka tarafa bağlı kutu düzenli olarak arabanın sandığına çarpıyordu Fiberbil tepelerine varmışlardı ki birdenbire önlerinden atlılar gülüşerek geçti. Hepsinin ağızlarında yaprak sigaraları vardı. Emma bunlar arasında bir kontu tanır gibi oldu. Döndü ta uzakta tırısın veya dört nalın eşitsiz temposuna uyarak kalkıp inen başların hareketlerinden başka bir şey göremedi. Bir çeyrek fersah daha ileride kopan koşum kayışını iple bağlayıp onarmak için durmak zorunda kaldı. Şarl, koşumlara son bir kez göz attığı sırada yerde, atın bacakları arasında bir şey gördü. Bir yaprak sigarası tabakasıydı bu. Kıyısında yeşil ipekten bir şerit, ortasında da araba kapılarındaki gibi bir arma vardı içinde iki tane de sigara var dedi. Bu akşam yemekten sonra içerim. Emma sordu. Hay, sen yaprak sigarası içer miydin? Şan bazı bazı fırsat bulduğumda dedi. Sonra tabakayı cebine koydu, atını kamçıladı. Evlerine geldikleri zaman akşam yemeği hazırlanmamıştı. Emma kızdı. Hizmetçi Nastasi terbiyesizce karşılık verdi. Emma defol dedi. Alay etmek derler buna. Seni kovuyorum.